E, ana yapımını e, ve ayrıca anaları da satıyor musunuz? Dölenmiş olarak mı satıyorsunuz ve e, ne tür analarınız var? Yani e, bir hangi tip arılar kullanıyorsunuz? E, onu da merak ediyorum. E, şimdi biz arıcılığa başladığımız dönemde e, ülkemizde e, birçok ana konusunda karmaşa vardı. E, i̇şte herkes... E, arıların cinsini söylersek e, Kafkas, Karniyol e, efendime söyleyeyim Muğla arısı, Kıbrıs arısı e, diye birçok arı çeşidi vardı. Ve bunların hepsini biz e, kullanmaya başladık. Bunların açıkçası hiçbirinden e, randıman alamadık. Illaki e, kimisi bal verimi yüksek oluyor. Yavrulama kabiliyeti düşük oluyor. Kimisinin oğula etmesi fazla oluyor. Kimisi çok fazla sokucu oluyor. Ee, her birinin kendine karakteristik bir özelliği var. Hı hı. Ancak e, biz bölge olarak gezginci arıcıyız. Ve bize e, senenin 12 ayı boyunca dolaştığımız için dolaştığımız yerlerde bal elde edebilecek. E, ve bu balı elde ederken de kendi çap ve kapasitesini düşürmeyecek bir arıyı Yıllardan beri araştırdık. Son 5 yılda e, baktık ki bu iş böyle olmuyor. Kendimiz çalışmaya başladık. Hı hı. E, Konya bölgesinden ve Ankara e, Şerefli Koçhisar e, bölgesinden arı cinsleri getirdik. Hı hı. E, bizim Beykoz e, bölgemizde bulunan. Yani bu Anadolu, kendi, Anadolu türü. türü. Anadolu türü. E, kendi türümüzde, kendi bölgemizde yerel aralıklarda hı hı, bulunan e, arılardan e, melezleşme yaptık ve daha sonra bunları seleksiyona tabi tuttuk. Hı hı. E, özellikle hijyenik davranış testi, oğul e, verme testi gibi birçok testten geçti ve hı hı. bunu bu süre 5 yıl sürdü. E, şimdi bizim elimizdeki arılar Kafkas Anadolu Melezi. Ha, Kafkas, Anadolu. Evet, Kafkas hı hı. Anadolu Melezi arılar. E, neden Kafkas, Anadolu, Melezi arılar? Ee, bu arılar bizim çalıştığımız bölgelere uygun arılar. Her bir tarafta adaptasyon yani, yapabiliyorlar. Yani e, adapte olabilmiş, hem kestaneye gidebiliyor, hem balına gidebiliyor, hem keçi boynuzuna gidebiliyor, hem çiçeğe gidebiliyor, e, gibi hem de e, yavrulama kapasitesi yüksek olan arılar. Hı hı hı. Ha, bunun dışında, e, bir kişi arıcılık yapmak istiyorsa eğer sabit bir noktada yapacaksa hı hı. kesinlikle ben ona şu cins veya bu cinsten ziyade kendi bulunduğu bölgenin özelliğine has bir arı ırkı almasını tavsiye ediyorum. Yerel arılar yani yerel arılar. E, kendiliğinden gelen oğul. Evet. Herhalde her, en iyisi. Evet onu mesela Rotterdam'da bir arıcı ile bir söyleşi yaptığım zaman ona sormuştum ne tür arılar kullanıyorsunuz. Ee, dedi ki ben hiçbir tür kullanmıyoruz, ben aralarıma Rotterdam sokak araları diyorum, ee, diyordu. Çünkü kendiliğinden artık ne geliyorsa onu yapıyorum ve çok çok güzel çalışıyorlar, diyordu. Ee, bazı başka insanlar diyorlar ki, e, arı çok fazla melezleştirildiği zaman agresif oluyor. Ee, benim de bir kere çok agresif bir, bir kolonim olmuştu ama tek onlar çok agresifti. Onlara bütün sene hiç girmedim. Çünkü her seferinde çok fena sokuluyordu ondan sonraki sene herhalde bir ana değişimi oldu. Ve rahat rahatça çalışabildim gene. Yani. Arının agresifliği seleksiyon çalışmalarında bir kriterdir. Ancak bu kritere bakılırken arının durumu da göz önünde tutulması gerekmektedir. Hı hı. E, çünkü arının o andaki e, kovan yaşamındaki durumu, anasız olup olmayışı, içindeki bal miktarı dışarıdan gelen bal miktarı yavru sayısı arının saldırganlığına çok büyük etken hı hı. E, olmaktadır. E, bunun için e, biz saldırganlık konusunda e, bir kriter alırken kesinlikle bunlara bakıyoruz. Yani e, ya bu arı saldırıyor deyip de onu bir kenara koymuyoruz. Hı hı hı. Saldırıyorsa Durum. neden Nedeni? saldırıyor? Hı hı. Özellikle nedenini araştırıyoruz. Eğer bu nedende e, herhangi bir sebep yoksa ondan sonra biz o araya saldırgan evet. bir arı diyebiliyoruz. Ha, bu kaldı ki e, çok evet uysal ırklı arılar var. Özellikle karniol ırkı arılar çok uysal. Ancak, İtalyan arılar değil mi? E, İtalyan hı. arıları da buna dahil hı hı. edebiliriz. İtalyan ve karniol arıları e, uysal arılar. Hı hı. Ancak e, uysallık da önemli bir kriter değil. Hı hı. E, çünkü e, bizim ülkemizde önemli bir kriter bal verimi hı hı. ve yavrulama hı. kapasitesi. Evet. Bu iki önemli kriter olduğu takdirde siz o arıdan yüksek verim elde edebiliyorsunuz. Ama sizin arınız e, evet sokmayan yumuşak ılımlı bir arı ancak bal yapmıyor. E, çalışkan değil. <gülüyor> çalışkan değil. E, veyahut da e, bal yapıyor ama yavrulama kabiliyeti düşük olduğu için kışın yaşayamıyor. Evet. Veya en ufak bir darbede çok çabuk hastalığa yakalanıyor veya zarar görüyor, telef oluyor. E, bunlar da dediğim gibi e, o yüzden arının uysallığı konusunda e, çok üzerinde durulacak bir kriter değil bizim için. Sizin kriterleriniz? Çok yavrumalar, yavrulamalar ve bal verimi. Evet, bal verimi ve yavrulaması hı hı. üzerine e, ve biz bu e, kriterde özellikle hijyenik davranış. E, hijyenik davranışın e, sebebi de şu. E, ara ne kadar hijyenik davranış e, kabiliyeti yüksekse o kadar fazla hastalıkları dirençli evet. oluyor. Hı hı. Çünkü biz gezginci arıcıyız. Arılarımızı gezdirirken bizim arılarımızda hastalık olmasa bile civarda başka arıcıların hastalığı, hı hı bize bulaşmaması için hı hı. bizim aralarımızın hijyenik davranışı yüksek olması gerekiyor. Peki şimdi e, siz geziyorsunuz arılarla. E, o sırada bir e, Demek ki sadece yeni anaları sadece belli bir yerde döleniyor, sadece Beykoz'da döleniyor, evet. hiç başka yerlerde dölenmiyor Hayır. yoksa çok değişik türler ortaya Tabii çıkacak. Tabii ki çok değişik türler ortaya çıkacak, Hı -hı. E, çok fazla melezleşme ortaya çıkacak, böylece kalitesi de düşmüş olacak. Hı -hı. E, benim bulunduğum bölgenin şöyle bir avantajı var, e, benim bulunduğum Hı -hı. bölge askeri yasak bölge. Hı -hı. E, Benden başka aracı giremiyor. Ben o bölgede oturduğum için hı hı. E, müsaadeleyim. Bunu ben bir avantaj olarak kullanıyorum e, bir ıslahında. E, ayrıca e, suni tohumlama. Ha onu da mı yapıyorsunuz? Tabii, suni tohumlama sistemini de yapıyoruz. Hı hı. Suni tohumlamada yaptığımız için bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hı hı. E, suni tohumlama yaptığımızda e, süre çok daha hızlı. Seleksiyon süresi çok daha hızlı şekilde kısalıyor. Bir de biliyorsunuz ve atalarını da biliyor. Atalarını ve genlerini Hı -hı. bildiğimiz için ona göre de akrabalı yetiştirmeyi Hı -hı. engellemiş oluyor. Evet. Peki, eee, analar satıyor musunuz? Biz sadece e, kendimiz için, kendimiz için üretiyoruz. Eee, ayrıyetten Bekoz'daki özellikle Beykoz civarında üretici arkadaşlarımız için de e, bu tip ana arılardan kendilerine temin edebiliyoruz. Elimizdeki miktarlar kısıtlı. Hı hı hı. Yani e, üretimimiz çok e, kapsamlı olduğu için ana ağrı üretimini düşük miktarda tutuyoruz. E, kaliteye de çok önem veriyoruz ana evet, üretimi evet. konusunda. Ama İstanbul'daki e, e, arıcılığa başlamak isteyenler için bu belki çok e, enteresan bir şey olabilir. Tabii yani ki. böyle e, anaları bul, bulabilmelerini ve minik bir e, grup onun etrafında şöyle bir şey başlatmak çok çok ilginç tabii ki. Tabii ki bu e, bunu düşünüyor musunuz ileride öyle bir şey yapmaya daha çok fazla ana üretip de e, yani hobi e, yapan insanları da kullansın diye. Şimdi e, hobi yapanlar e, kullansın amacıyla da e, profesyonel aracılar e, kullansın amacıyla da e, böyle bir ana işletmesi e, düşünüyoruz. Ancak şu anda e, kapasitemiz buna müsait değil. Hı hı. Diyeceksiniz ki neden müsait değil? E, Türkiye'de ana arı üretimi bizim arıcılar tabiriyle e, hitap ettiğimiz Fason imalat. Hı hı. Fason üretim modeli ve bu fason üretim modelinde e, birinci olarak ana arılar yeterli beslenmiyor. Yeterli beslenmemesinden dolayı vücut organları yeterli şekilde gelişmiyor. Hı hı. Yeterli gelişmeyen e, ana arılar yeterli şekilde döllenmiyor. Yeterli şekilde döllenmeyen ana arılar Yeterli şekilde yumurtlayamıyor ben, Yeterli feromon evet. salgılayamıyor Ve kovana hakim olamıyor hı hı. Böylece arılar tarafından e, Öldürülüp Yerine başka bir birey Evet ve e, onu kim geleceğini ile çiftleşeceğini de Bilmediğiniz Tabii. için e, Kontrol edemiyorsunuz hı hı. Kontrolü mümkün olmayan e, Bir sistem şu anda e, Biz bu sisteme karşıyız e, Arıcının kendi e, iki çerçeve, üç çerçeve arıyı alıp başka bir kovana koyup başka bir yere götürdüğü ondan ürettiği ana arı gerçekten dışarıda piyasada e, 20 liraya 30 liraya satılan ana arılardan çok çok daha kaliteli. Çünkü bölme sistemiyle yapılan ana arı ee, sizin dışarıda fason imalatçıdan aldığınız anaardan e, 100 kat hatta 200 kat daha kaliteli çok önemli bir bilgi. çok yüksek miktarda arı besleniyor besliyorunu ee, döllendikten sonra yüksek miktarda tekrar arıyla karşılaşarak karşılaşarak döllenme e, süresini ona göre uzak uzak tutabiliyor yüksek tutabiliyor ve kapasitesi daha yüksek bir ana hı hı. arı oluyor hı hı hı hı. Ee, daha sonra o, arıyı, o ana arıyı alıp başka bir kovana verseniz bile hakimiyeti daha kolay sağlıyor. Hı hı hı. Anladım. Peki Adem Bey çok çok teşekkür ederim. ederim. Çok çok güzel ve çok uzun bir söyleşi oldu. Birkaç tane program çıkacak buradan. Vaktinizi verdiniz bize. Rica Tekrar ederim. teşekkür ederim. İnşallah kim bilir belki daha ileride gene başka konular üzerinde konuşabiliriz. Siz İnşallah. şimdi e, Pazartesi e, anladığım kadar Finike'ye gideceksiniz. Evet. E, aralarınızı tekrar buraya getirmek için. E, o zaman size iyi seyahatler ederim ve tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. İyi günler.